Herd-i Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtefatuhâ ve kulle muhtefetin bida'ah ve kulle bida'atin dalâleh ve kulle dalâletin fil nâr Esselamu ve rahmetullahi ve barakatuh Malumunuz olduğu üzere bugün bahsetmek istediğim mevzu basiretli bir Müslümanın ahlakı Kendisini Kur'an'a yani Allah Azze ve Celle'nin kitabına bir de onun Resulünün sünnetine adamış olan kardeşlerimize bu dinin yüklemiş olduğu bazı sorumluluklar var. Yani bizim ıstılahta el dediğimiz tavsiye babında gelmiş bunun yapılması takdirinde Allah Azze ve Celle katında hem makamımızın hem de kadrimizin yüceleceği yapmamamız takdirinde de insanların nezdinde büyük bir değer düşüklüğü, bunu geçelim Allah'u Azze ve Celle'nin nezdinde büyük bir değer düşüklüğü olacaktır. Bu da İslam'da olması gereken muamele ve ahlaktır. Müslümanın ahlakı Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir gün sahabeye şöyle bir soru sorar ey pardon sahabe bir gün Allah Resulü aleyhissalatü Vesselam'a şöyle bir soru sorar ey Allah'ın Resulü insana ihsan edilen şeylerin en hayırlısı nedir? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ise güzel ahlaktır buyurdu bu hadisten anlaşılan Allah Azze ve Celle'yi rıza etme yolunda bir Müslümanın tevhidden sonra gayret edeceği ilk şey İslam'ın İslam ahlaki değerlerini araştırıp onlara uygun hareket etmesidir. Bu onun için vazgeçilmez bir vazife olacaktır. Tevhid ehli bir Müslümanın her konuda olduğu gibi bu konuda da örnek ve önderimiz olan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisine örnek edilmesi gerekir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a kendisine örnek alması gerekir. Çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam Rabbimizin Allah Azze ve Celle Rabbim Kerim kitabında şöyle buyurmaktadır çok yüce ve değerli bir ahlaka sahip idi. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ azim Muhakkak sen yüce bir ahlak üzeresin. Kalem-i Suresa'it 4 evet. Hadis-i Şerif'te de buyurduğu gibi Ahmet bin Hanbel'in müsledinde ve İmam Buhari'nin Edeb-ül adlı eserinde naklettiği gibi اِنَّمَا بُعِذْتُ لِؤْتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ muhakkak ki ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Demek ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın gönderiliş gayesinin içinde insanların güzel ahlaka sahip olmaları için onları eğitmeleri görevi de vardı. Bütün Müslümanların güzel ahlaka sahip olabilmesi için Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın bu konu üzerinde sorumluluğu büyüktür. İnnema buiztu Güzel ahlakı tamamlamak için gönderildi. Buradan anlaşılacağı üzere demek ki Müslümanların üzerinde bazı eksiklikler var. Bu genel eksiklik hani sadece Türkiye toplumunda değil bütün Müslümanların nezdindedir. Ahlak eksikliği. Ki her ne kadar e, davet edersek edelim e, ilmimiz olursa olsun ve bu davette ne kadar iyi olursak olalım ahlakımız eksik olduğu sürece bu bizden kabul edilmeyecektir. <gülüyor> Abdullah İbni Amr'dan şöyle dedi. Allah Resulü Aleyhisselatü ve Vesselam şöyle buyurdu. İnne men ahsenekum hulukan. Sizin en hayırlınız en ahlaken en güzel olanınızdır. Bunu Buhari nakletmiştir. Ebu Derdar Radiyallahu Anam'dan Allah Resulü Aleyhisselatü ve Vesselam şöyle buyurdu. Kıyamet günü müminin terazisinde güzel ahlaktan daha ağır basan bir şey yoktur. Yine Ebu Hurere radıyallahu anh'dan Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor. Kendisine sorulur. Ey Allah'ın Resulü, insanları en fazla cennete sokacak amel hangisidir? Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ise şöyle buyurur. Allah'a karşı takva ve güzel ahlaktır. Nevvas radiyallahu anh'dan gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan birliği ve ismi sordum. Yani iyiliği ve kötülüğü. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a sordum. O ise şöyle cevap verdi. İyilik ahlakın güzelliğidir. Kötülük ve şer ise vicdanı tırmalayan ve halkın muttali olmasından hoşlanmadığın şeydir, şeydir buyurdu. Halkın o ayıbı öğrenip seni kötülemesinden korktuğun şeydir. Kötülük. Bunu Müslim 8. yılda rivayet etmiştir. İslam güzel ahlaka bu kadar değer verdiğine göre öyleyse tevhid ehli bir Müslümanın mutlaka güzel ahlak sahibi olması gerekir. Peki güzel ahlak sahibi olmak ne demektir kardeşler? Yani bunu inşallah Kur'an ve sünnetin bize gösterdiği şekilde izah etmeye çalışacağız güzel ahlak sahibi olmak demek dürüst olmak demektir. Doğru sözlü olmak demektir. Vadinde durmak ve yalandan uzak durmak demektir. Bakın şu saydığın bütün e, kaideler, bu saydığın bütün usuller hepsi teker teker bir Müslümanda olması gereken ahlaki özelliği ortaya koyar. Ve her biri bir ders, bir sohbet nitelindedir. Dürüst olmanın ayrı bir ders yapılır. Doğru sözlü olmanın vaadinde durmanın çünkü biliyorsunuz münafıklığın alametlerinden bir tanesi de vaad ettiğinde vaadinde durmamasıdır yalandan uzak durmak gerekir ki bunu e, seri halinde dahi ders işlenebilir bu konuda Abdullah bin Mesud radıyallahu anhudan gelen bir rivayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurur unutmayın ki doğruluk insanı halis iyiliğe götürür halis iyilik de cennete kılavuzluk eder Yalancılık da insanı şerre ve fucura götürür. Şer de insanı cehenneme götürür. İnsan yalan söyleye söyleye de Allah katında yalancılardan yazılır. Buhari bu hadisi rivayet etmiştir. Ebu Hureyye'den gelen rivayette yine Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyuruyor. Münafığın alameti üçtür. Söz söylediği zaman yalan söyler. Kendisine bir şey bir şey emanet edildiği zaman o emanete hıyanet eder, husumet anında da haktan uzaklaşır. Bu 13. cilt. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yine bir hadisine şöyle görüyor. Ben bu gece rüyamda iki adam gördüm. Bunlar iki melek idi. Geldiler ve bana dediler ki: Hani şu ağzı parçalanmakta olduğunu gördüğün kimseler var ya? İşte o çok yalan söyleyen bir adam idi. O adam dünyada sürekli yalan söylerdi. Onun söylediği yalanlar ondan alınıp taşınırdı da her taraf, her tarafa yayılırdı. Bakın sadece yalan söylemek yetmiyor. Söylenilen yalan başka insanlar tarafından duyuluyor. Yalan olarak aktarılıyor. Ondan sonra söylenmiş bütün yalanların gerimesi cürümü onun üzerine yazılmaktadır. İşte bu yalancı Kıyamet gününe kadar bu şekilde azap olunacaktır. Bu hadisi Bukhari rivayet etmiştir. Safvan bin Süleym der ki Allah Resulü aleyhisselatu vesselama Ya Resulullah mümin korkak olur mu diye sordular. Allah Resulü ise evet olabilir buyurdu. Tekrar peki cimri olur mu diye sordular. Yine Allah Resulü aleyhisselatu vesselam evet olur buyurdu peki yalancı olur mu diye sorulduğunda ise Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam şöyle cevap veriyor hayır mümin yalancı olmaz ahlaki özelliklerin en başında gelen kardeşler hele insanlık nezdinde e, büyük bir değer düşüklüdür müşriklerin haline bakın Buhar'da Halis'te biliyorsunuz bu Sufyan radiyallahu anh sorulduğunda eğer arkadaşlarımın beni ayıplamayacağından korksaydım Muhammed hakkında yalan söylerdim bu kişi müşrikken daha yalan söylemiyor. Müşrikken yalan söylemeyen birisi Müslümanlığından sonra yalan söyler mi? Söylemez. Demek ki <gülüyor> yalan bazı kavimlerde fıtri bir haslet. Yani yalan söylememek, yalan söyleyeni ayıplamak bazı kavimlerde hele ki Arap kavminde fıtri bir haslet. Buradan bunu anlarız. Ve yalanın aynı şekilde büyük bir değer düşürücü malzeme olduğunu da anlamak gerekir. Yani istediğimiz kadar... E, ilim sahibi olalım. Bir yalan ilim ehli nezdinde ki biz bunlara muhaddis diyoruz. Nukkat e, sayılan kimseler el işaretiyle dair bir kimsenin yalana tenezzül etmesi ondan hadis almamak için yeter artar bile. Bırakın e, fiilen ve kavlen yalan söylemesini. <gülüyor> bu hadis Mişkatülü mesablikte. Şeyh Halbani bu hadise sahip demiştir. Behz bin Hakimin dedesinden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Cemaati güldürmek için laf edip yalan söyleyen kişiye yazıklar olsun. Ona yazıklar olsun, ona yazıklar olsun. Bakın bu aynı şekilde şaka yapmaya da delildir. Yani insanlar birbirlerini güldürmek için ne türlü yani doğruyu anlatarak mı sizce o insanları güldürüyor? Tamam bu olabilir. Ama sadece bu işi yapan insanların söyledikleri laflara bakın genelde şakadır. Yalan bile olmazsa şakadır. Ama biz şakanın dindeki hükmünü zaten biliyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buna yazıklar olsun diyor. Hele üç kere. Ebu eden gelen rivayette Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Haklı olduğu halde münakaşayı terk edene cennetin, cennetin kenarından bir makam, şaka da olsa yalanı terk edene cennetin ortasından bir makam, ahlakını güzelleştirene de, cennetin en yüksek yerinde bir makama Allah'ın Allah izniyle söz veriyorum diyor. Bakın şaka da olsa yalanı terk edenin mükafatı cennetin ortasında bir makamdır. Demek ki şaka yapmak yalanın ta kendisiymiş. Yani insanları güldürmek adına yapılan şaka. Şimdi şaka yasaktır mı denildiği zaman şaka yasaktır demiyoruz. Çünkü Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şaka yapmış. Kendisine bir yaşlı geldiği zaman Ey Allah'ın Resulü yaşlar gelecek mi? Hayır giremeyecek diyor. Başlıyor ağlamaya. Ne diyorlar Allah 30 33 yaşına girecek. Genç olarak girecek. Estağfurullah. Genç olarak girecek diyor. Bakın bu bir şakadır. Allah'ın Resulü'nün yaptığı şakadır. Veya sahabeyi sahabenin arkadaşını köz olarak satması da bir şakadır. Ummu İbni Mektum denilen bir sahabe var. Ama olmasından dolayı Heman radiyallahu anh'u namad tuvaleti yerini soruyor Ummu Bilmektum Ama olduğu için bilmiyor Gidiyor mescidi gösteriyor Hımar. Oraya tuvaletini yapmasını salıyor Bakın bu da şakadır Ama Allah Resulü bunları yermemiş İslam'da caiz olan şakayla Caiz olmayan şaka ayırmamız gerekiyor Ayırmamız gerekiyor Bunlar gerçekten İslam dininde büyük önem kapsar <gülüyor> Enes adi Allah ordan Allah Resulü aleyhi vesselam Şöyle buyurdu Şu altı şeyi kabul edin ben de sizin cennete girmenizi cennete girmenize vesile olayım inşallah. Bir konuştuğunuz zaman yalan söylemeyin. 2 Söz verdiğiniz zaman sözünüzden dönmeyin. 3 Size güvenildiğinde hıyanet etmeyin. Gözünüzü harama dikmeyin. Elinizi harama uzatmayın ve iffetinizi koruyun. Bu 6 şeye dikkat edildiği süre dikkat edildiği sürece Allah'ın izniyle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bize cenneti garanti etmesi haktır. Bunu İmam-ı Suyut-ı ı, Suyut -ı, Can -ı kitabından aktetmiştir. Zübeyir İbn-i Avvam'dan gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle vurdu. İman, verilen sözden dönmemek için bir bağdır. Mümin ise sözünden dönmez. İşte bunlar tevhid ehli bir Müslümanın kendisinde bulundurması gereken ahlaki değerler olmalıdır saydık hepsini yalan güvenildiğinde hıyanet etmemek elimizi haram uzatmamak iffetimizi kurmak bunların her birinin müslümanda olması gereken bir ahlaki değer olduğunu anlarız bu hadislerden bir mümin yalandan uzak durmalıdır dürüst olmalıdır doğru sözlü olmalıdır Söz verdiği zaman sözünde durmalıdır, iffetli olmalıdır, emanete ise hıyanet etmemelidir. Bunları biz zaten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da Buhari ve Müslim'de geçen rivayette buyurduğu gibi münafın alameti 3'tür, diğer bir rivayette de 4'tür rivayetinden görebiliyoruz. Demek ki bunlar hem ahlaki değerler olup terk edilmesi takdirinde de münafıklığın alametlerinden birisinin üzerimizde bulunacağına dair değildir ve her kimde de bu dört şeyi bulursa diyor Allah Resulü, halis münafıktır. Çünkü bunlar insanı şeref ve izle sahibi yapan değerlerdir. Ama unutmayalım ki bunların tam tersi olan şeyler de insanı haysiyetsizliğe ve izzetsizliğe sürükleyen şeylerdir. Güzel ahlak sahibi olmak demek mütevazi olmak demek. Bakın kardeşler mütevazi olmak demekten kasıt mütevazilik Kendisine bir şey söylendiği zaman veya kendisine ağrı konuşulduğu zaman susması hakkı söylemesi gereken yerde hakkı söylemeyip, söylemeyip sessiz kalması demek değildir. Veya boynu bükük sürekli ezip, ezip üzüp geçen insan değildir. Mütevazı bu demek değildir. Mütevazilik, nerede konuşacağını bilen, oturup kalkmasını bilen, dilini yeri geldiği zaman tutmasını bilen insandır. mütevazi İslam'da bu kasıtla söylenmiştir. Vakarlı olmak demektir, mütevazi olmak demek. Ağrı başlı olmak demektir. Nerede ne söylemesi gerektiğini bilen bir kimseye mütevazi denilir. Ağrı başlı. Yani mütevazi olmayı yanlış anlamayalım. Bunlar e, her ne kadar da takfif lafzıyla söylense de, yani hafifleterek söylense de bazen bazı insanları yanlış anlamaya götürebilir. Yani şerh edilmediği sürece. Çünkü mütevazi derken bazı kardeşlerimiz veya bazı insanlar diyelim bunu e, Türkiye ortamında yerdiğimiz bazı insanların dürümüne, durumuna düşüyorlar. Yani bizim yerdiğimiz insanlar Kur'an ve sünnetin çizgisinde nefsane olarak değil. Kur'an ve sünnetin çizgisine yerdiğimiz insanların durumuna düşmektir. Bunları bu şekilde anlamak. Mütevazi olmak olgun davranmak demektir. Bunların akabinde ancak güzel ahlak yerine oturur. Allah yani buna gerçekten dikkat etmemiz gerekiyor. Hele biz Türkiye ortamında çok e, zor şartlarda davet eden insanlar olarak Kur'an sünnete bağlıyız dediğimiz zaman karşı taraf bizden bir ahlaki e, değer görmüyorsa bizim bu insana kendimizi anlatmamızın hiçbir anlamı kalmaz. Bırakın kendimizi anlatmayı biz peygamberi bu şekilde anlatıyorsak adam şunu düşünüyor bu adam ahlaksız birisi bana anlattığı şey de doğru olmaz o zaman kendisi yaşamıyor ki geçen derste bahsettiğimiz gibi yine burada kişinin ilmiyle amil olması gerekiyor ilmiyle amil olmadığı sürece her ne kadar mütevazi olmadığımız sürece karşı taraftakine mütevazili anlatsak ne anlamı kalır i̇bn Ömer radıyallahu anh Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle uyurdu her kim kendisini büyük görür ve yürüyüşünde böbürlenirse ilahi huzura Allah kendisine gadaptanmış olarak çıkacaktır. Hakim müstedekinde i̇bn Hacar ise buluhul meramda nakletmiştir. Bakın Allah Resulü aleyhisselatü vesselam mütevazı olmayı zaten zahir olarak açıklamış. Yani bizim herhangi bir açıklamaya herhangi birisinin sözüne ihtiyacımız yok. Kur'an ve sünnette Peygamber aleyhisselatü vesselamın sözlerinde her şey açıktır. Ne demiş? Ne demiş? her kim kendisini büyük görür ve yürüyüşünde böbürlenirse bunlar mütevazinin zıttıdır. Ki İslam'da e, muhaddisler tarafından öyle çok kitaplar yazılmış ki bu konu hakkında yani en meşhuru İbni Asakir'in e, Medhut Tevadu'i diye bir kitabı var. Tevazunun övülmesi Kibrin ise zemmi. Yani kibrin tevazunun tam tersi olduğuna Tevazununla kibrin tam tersi olduğuna dair delildir. Bu hadis. <gülüyor> Enes radıyallahu anhudan Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Dünyada her ne kadar, dünyada her ne büyüklük taslarsa Allah'ın onu altartması bir haktır. Yani dünyada büyüklük taslayan bir adamın her an Allah'ın Allah'ın onu altartması onu haktır haktır. Yani her an onu alçaltabilir. Ebu Davud bunu rivayet etmiştir. İyadu Hemar el-Mucaşi radıyallahu anhu'dan gelen rivayette Allah Resulü aleyhisselatü vesselam hutbede şöyle buyuruyor. Allah bana vahyetti. Bir birinize karşı mütevazi ve alçak gönüllü olun. Hiç kimse bir başkasına karşı övülmesin. Müslim. Enes bin Malik'ten gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Üç şey insanı helaka sürükleyen şeylerdendir. İtaat edilen cimrilik, dizginlenemeyip peşi sıra gelen heva ve harzular bir de kişinin kendisini beğenmesi. Bunlar hep ahlak eksikliğini anlatıyor kardeşler. Kişide ahlak eksikliğini anlatıyor. Sadece kişide değil bir davetçide da aynı şekilde. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Her kim Allah için mütevazi olursa Allah o kimseyi şüphesiz ki yüceltir. Kadrini ve değerini Allah kendi katında yüksek kılar. Bunu Şeyh Albani As-Sahihul Cami adlı kitabında tasih etmiştir. Cabir radıyallahu anhudan gelen rivayette Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Vakarlı olun ey Allah'ın kulları vakarlı yani ağır başlı olun. Yani yürüyüşünüzde vakarlı olun, konuşmalarınızda vakarlı olun, Oturmalarınız, oturmalarınızda ve kalkışlarınızda vakarlı olun. İnsanlara karşı muamelelerinizde ve onlara karşı olan tavırlarınızda vakarlı olun, mütevazi olun demektir. Bu hadisi diğer bir hadisle şerh edebiliriz aslında. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Şayet günah işlememiş olsaydınız... Bu sefer sizin için bundan daha kötüsünden korkardım. O da el-ucu Yani kişinin kendisini beğenmesidir. Şeyh Halibani, bu hadise sayıh demiştir. İşte bu ve emsali deliller ahlaki ahlaklı ve edepli bir Müslümanın kendisinde bulundurması gereken çok önemli meziyetleri anlatan delillerdir. Kardeşler Güzel ahlak sahibi olmak demek kişinin inanan kardeşlere hakkında hüsnü beslemesi demektir. Onların gıybetini yapmaması demektir. Onlarla alay etmemesi demektir. Ve yine inanan kardeşlerinin ayıbını ve açığını araştırmaması demektir. Ne diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Her kim bir kardeşinin ayıbını örterse dünyada Allah Azze ve de ahirette onun ayıplarını örter. Bakın bu da bir ahlaki bir... E, kaydeden sayılmış. Ahlak, ahlaktan bir parça olarak sayılmıştır. Kişinin, kardeşinin ayıplarını örtmesi, arkasından konuşmaması. allah Azze ve Celle Humaze suresi bir de şöyle buyuruyor. İnsanları arkadan çekiştirmeyi, yüze karşı eğlenmeyi ve ayıplamayı kendisine adet edinen her kişinin vay haline saymış. Ahlaki e, kaydeleri saymış. Ahlaktan bir parça Hepsi ahlaktan bir parçadır kardeşler. Kişide ahlak ahlak eksikliğini gösterir. Ne diyor Allah Azze ve Celle kitabında? Ya eyyuhallezine amenu, ictenibu kethiran minel zanni inne ba'de zanni ifn. Ve la tecessesu, ve la yaghtab dâdukum dâda, eyuhibbu ehadukum en ye'kule lehme ahihi meyten fe Ey iman edenler, zannın birçoğundan kaçınan, çünkü zannın bazısı günahtır ve birbirinizin kusurlarını da araştırmayın Hucurat Suresi Ayet 12 Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hadisi şerifinde şöyle buyurmaktadır sizleri zandan sakındırırım çünkü zan sözlerin en yalanıdır birbirinizin eksikliğini ve kusurunu görmeye ve işitmeye uğraşmanız birbirinizin hususi ve mahrem hayatını da araştırmayınız birbirinize haset etmeyiniz, birbirinize sırt çevirip küsmeyiniz ve birbirinize buz yani ve buz ve düşmanlık etmeyiniz. Ey Allah'ın kulları vakunu ihvana vakunu ibadat Allah ikhwan ey Allah'ın kulları kardeşler olunuz. kardeş olmanın yolları Allah'ın ﷺ hadisinde söylemiş Zandan sakınmak eksikliğimizi ve kusurumuzu Kendimizin yani kardeşlerimizin eksikliğini kusurunu örtmek, mahrem olan şeylerini kapatmak, haset etmek, birbirlerine sırt çevirip küsmek ahlaka ters olan şeylerdir kardeşler. Ve bunlar kardeşliği bozmak demektir. Bu hadisin mefhumu muhalifi buna idare Bu Buhari ve Müslim bu hadisi rivayet etmiştir. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmaktadır. Her biriniz kardeşinin gözündeki çöpü görür de kendi gözündeki merteği unutur. Bizler kendi gözümüzdeki veya kendimizde olan büyük sorunları hiçe sayırız da kardeşlerimizde olan ufacık, tefecik hatalarla uğraşırız. Onları düzeltmeye çalışırız. Ve yine bu kişinin ilmiyle amir olmasını gerektiren bir durumdur. El Bezzar müsnedinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan şöyle bir divayet nakleder. Her biriniz kar ne mutlu kendi kusuru alemin kusurundan kendisine alıkoyana. Yani ne mutlu kendi kusurunu alemin yani insanların kusurundan kendisine alıkoyana. Yani onların kusurlarını araştırmaktan kendisine alıkoyana demektir. Ne mutlu diyor Allah Resulü. Demin kendisinin tam tersine. Rabbimiz Allah Azze ve Celle kitabında şöyle buyurmaktadır. Biriniz diğer kardeşinin arkasından gıybetini yapmasın. Sizden birisi ölmüş ölmüş olan kardeşinin etini yemekten hiç hoşlanır mı? Arkadan konuşmayı Allah Azze ve Celle ölü eti yemeye benziyor, benzetiyor. Yani kötülüğünü anlatmak için bu amelin e, pis oluşunu anlatmak için Allah Azze ve Celle, bakın nasıl bir örnekle örneklendirmiş ölü eti yemek, arkadan konuşmak. Ayşe radıyallahu anh'udan gelen rivayette şöyle dedi. Ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanında Safiye'nin kısa boylu oluşunu kastederek onun bu kusuru sana yeter dedim. Bunun üzerine Allah Resulü şöyle buyurdu. Ey Ayşe, sen öyle bir söz söyledin ki eğer o söz söz denize atılsaydı denizin suyunu kirletirdi. O söz denize atılsaydı denizin suyunu kirletirdi. Bakın. Alay sayılabilecek bir şey değil aslında. Öyle ama topluma nazaran, yaşadığımız çağa nazaran alay sayılabilecek bir şeylerden değil. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam onun boyu ona yeter kelimesi. Bakın ne kadar. Biz ne kadar böyle alçak görüyoruz bunu. Dalga bile görmüyoruz. Belki sürekli biz birbirimize bunu kullanıyoruz. Ne demiş? Eğer bu söz denize atılsaydı denizin suyunu kirletirdi. Subhanallah. Enes İbni Malik radıyallahu anhudan gelen bir rivayette Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Miraca çıkarıldığım vakit bakırdan tırnakları bulunan onlarla yüzlerini ve göğüslerini yırtan bir kavme uğradım. Parçalayan bir kavme uğradım. Bunlar kimlerdir diye ey Cibril diye sordum. Yani Cebrail aleyhisselam'a bunlar kimlerdir diye soruyor. O ise şöyle cevaplandırdı. Bunlar gıybet ederek insanların etini yiyen ve onların hatalarına kapılıp onlarla uğraşan kimselerdir. Yani kardeşlerinin ayıbını açan kimselerdir. Bu durumda gördüğümüz yani şu zamanda gördüğümüz en ufak hatalar, en ufak e, gayri ahlaki durumlar bile Allah Azze ve Celle'nin cehennemde ağır azabına maruz kalacağımıza gösteriyor kardeşler. Dikkat etmek gerekir. Ufacizlik gördüğümüz şeyler bize Allah katında büyük bir günah olarak yazılabilir. Ve bu büyük günahın neticesinde demin bahsetti Allah, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dediği gibi demir tırnaklarla yüzlerini ve göğüslerini parçalayan adam gibi olma ihtimalimiz var. Bunu gerçekten iyi düşünmek ve gerçekten bununla amel etmek gerekir. Allah Azze ve Celle bizi ilmiyle amel olan ve bizi gayri ahlaki hareketlerden sakınan kimselerden eylesin. Bu çirkin vasıfla şuurlu ve basiretli bir Müslümanın kesinlikle kendisinden uzak durması gereken bir şeydir unutmayalım ki olgun bir ahlaka sahip olan kimse inanan kardeşlerinin gıybetini yapmaz onların ayıplarını ve açıklarını araştırmaz ve onlar hakkında kötü zanda bulunmaz Allahu Azze ve Celle bu hususta şöyle demektedir onlar o takva sahipleri ki bollukta ve darlıkta infak ederler kızıp öfkelendiklerinde öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah, Allah Azze ve Celle ise iyilik edenleri elbette sever. Bakın kendisine bir kötülük geldiği zaman kendisine bir zarar dokunduğu zaman o kötülüğü yutar ve o karşıdaki kişiyi affeder. Bu Allah Azze ve Celle'nin kitabında ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde bahsettiği tüm ahlaki eee durumların neticesi olarak bu ahlaki durumların semeresidir. Yani kardeşimizin bize dokunduğu bir kötülük neticesinde alttan almak ona iyilikle davranmak. Ne diyor? allah Azze ve Celle Fatır suresinde وَلَا تَسْتَوِلْ حَسَنَةُ İdraf belli ki iyi. Eğer biri sana kötü bir şey yaptıysa, o kişi sana iyi bir kötülük sana kötü bir şey yaptıysa, sana iyi bir şey yapar. Eğer bir şey yaptıysa, o sana bir şey yapar. Eğer o kimse sana yakın bir dost olmuş olur. Bunun tam tersini bir Azze ve o bildiriyor. Bakın böyle şeyleri bu tür Kendimize gelen kötülükleri iyilikle çevirmemiz o kişiyi bize dost kılar. Bu davette önemli bir vasıftır. Her ne kadar karşı taraftan kötü sözler veya nefsani, bizim kendi nefsimize gelen alçaltıcı sözler olursa olsun iyilikle davranmamız Allah'ın izniyle o kişiyi Kur'an ve sünnete çekmenin en güzel yoludur kardeşler. Buna gerçekten dikkat etmemiz gerekmektedir. Bunlar İslam'ın, Kur'an'ın ve sünnetin birçok şeyin üzerinde değerli tuttuğu vasıflardır. Hele ahlak herkeste olması gereken bir vasıftır. Davetçinin ahlak olmadan davetçi olmaz. Davette ahlak olmadan davette olmaz. Bizim davetçi olarak kendimizde bulundurmamız gereken vasıflar hariç yaptığımız davette o daveti ahlaklı bir şekilde yapmak ayrı bir mevzu her bir ayrı bir dersi gerektiren bir mevzudur davetçi ahlaklı olmalıdır ahlaklı olmayan davetçi ise kesinlikle davetçi olamaz her ne kadar davetçi olduğunu düşünsün ahlak davetçinin en ilk yapması gereken şeylerdir en ilk kendisinde bulundurması gereken şey ahlaktır o yüzden Allahü Aleyhisselatü Vesselam sizin en hayırlınız ahlakçı en güzel olanızdır diyor, en hayırlınız diyor. Bakın kardeşler, en hayırlınız, birçok hadiste en hayırlınız var. En hayırlınız Kur'an öğreten, öğrenen ve öğretendir. Sizin en hayırlınız ahlakçı güzel olanızdır. Böyle Kur'an ve baktığımız zaman 20, 30 tane rivayet raslarız, belki daha çok. Bunların hepsi aynı değerdedir. Şimdi sorulur. Hangisi daha hayırlı? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buna hayırlı demiş, buna hayırlı demiş. Bunların hepsi aynı derecededir. Hangisini yaparsan yap, İslam'ın en hayırlısı sensin. Bu herkes için böyledir. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zaten İslam'da veya bakın, Kur'an-ı Kerim e, kime hitaben indi? İlk muhatapları kimdi? Sahabe değil miydi? Buna rağmen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ''İnne bu li bu'ittu li'utemmime mekerimel ahlâki'' diyorsa muhakkak ki ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim diyorsa ve bunun ilk muhatabı da sahabeyse biz kendi halimize bir bakmamız lazım. Demek ki böyle bir eksiklik var. Nitekim Ebu Zer radıyallahu anh'unun ''Bilele ey kara, ey kara kadının kara oğlu'' demesi gibi. Biz bunları İbret almamız gerekir. Bunlar kesinlikle aşağılanacak veya kötü ahlaka delil getirilecek şeylerden tabii ki de değildir. Bunlar bizim ibret almamız gereken şeylerdir. Ama aleyküm bizim üzerimize düşen tek şey sahabenin yap, bu denli yaptığı hatalardan ibret almamız bunun karşısında bunun akabinde gelen peygamber aleyhissalatü vesselamın sözlerini ise kendimize delil olarak Kullanmamız gerekir yani bir kendimize sahabenin yerine kuralım ki koyamayız onların ahlaki durumlarına bakalım ki onların ahlaki bizden kat kat daha üstün ki ondan sonra gelen İmam Bukhari'ye bakıyoruz kendisi bir hayvanı kandırdı diye adamdan hadis almıyor kendisinden sonra gelen bir toplum böyleyse sahabe nasıldı acaba Kur'an zaten umum olarak inmiş bütün ümmete hitabeninmiş o zaman sahabenin üzerine vacip olan şey bizim üzerimize vacip. Düşünelim. i̇bn Abbas radıyallahu anh'udan Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. İnsanlara güzellikle öğretin. Kolaylık gösterin. Güçlük çıkarmayın. Ve sizden biriniz hiddetlendiği zaman sukut etsin, konuşmasın. Bakın sinirlendiğimiz zaman susmamız, konuşmamamız bir şey öğrendiğimiz bir şeyi öğretirken kolaylık gösterip onu o kişiye zorlaştırmamamız dahi güzel ahlaktan sayılır. Bunların terki bizi gerçekten sadece ahlaksız olarak yapmayacak, hele bugünümüzde ahlaksız olarak yapmayacak davetçi vasfını da üzerimizden kaldırması kaldırır. Hani bu tür bu denli rivayetler kötü ahlakı kötüleyen rivayetlerin hepsi kesinlikle sadece o kişiden ahlak vasfını kaldırdığı gibi davetçi vasfını da kaldırır kardeşler. Dikkat etmek gerekir. <gülüyor> Abdullah İbni Mesud radıyallahu anhudan Allah Resulü aleyhisselatu vesselam şöyle buyurdu. Pehlivan kimdir bilir misiniz? Dedi ki pehlivan Güreşte herkes yenen kimsedir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki hayır o sizin zannettiğiniz gibi değil. Asıl pehlivan öfkelendiği zaman nefsine hakim olup onu yenendir. Bunu Müslim 8. ciltte rivayet etmiştir. Son olarak koyacağımız başlık ise Müslüman diline hakim olmalıdır en büyük ahlaki e, niteliklerden bir tanesi de Müslümanın diline hakim olmasıdır kardeşler. Bakın bir Müslümanın başına ne gelirse emin olun dilinden geliyor. Peygamber bile dilini tutmuşsa şunu yüzünden şunu yüzünden demişse bu işte gerçekten çok büyük bir tehlike var. Hem de çok büyük. Ukbe bin Amr'dan gelen rivayette şöyle diyor. Allah Resulü aleyhisselatü vesselama, ey Allah Resulü, kurtuluş nedir buyurdu. Allah Resulü, Allah Resulü ise şöyle buyurdu, diline hakim ol. Bakın, kurtuluşu diline hakim olmaya bağlıyor. Dedim ya, ne gelirse insanın başına dilinden gelir. Her ne kadar güzel bir mükafat gelirse de o da dilini yüzünden gelir. Lokman Aleyhissel Lokman aleyhisselama emir ne diyor bana hayvanın en kötü yerini getir dilini getiriyor. Ondan sonra da şöyle diyor bana o hayvanın en iyi yerini getir gene gidip dilini getiriyor. Bunu sorduğunda ne diyor bu iyi olursa her zaman iyi bu kötü olursa. Yani bu iyi olursa en iyi budur, bu kötü olursa en kötü budur. Dil. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhudan gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şöyle İnsan İnsanoğlu sabaha vardığı zaman bütün uzuvlar dile, yalvararak şöyle, şöyle der. Bizim hakkımızda Allah'tan kork. Çünkü biz ancak seninle kaimiz. Doğru olursan doğru oluruz, eğri olursan eğri oluruz. Tirmizi. Sehel bin Sa'd radıyallahu anh'dan gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Kim bana iki çenesi arasındaki ile iki bacağı arasındakini garanti ederse ben de ona cenneti garanti ederim. İki dilimizin arası ve iki bacağımızın arasını garanti ettiğimiz sürece Allah Allah'ın izniyle Peygamber aleyhissalatu vesselamın garantisi üzerimize vaciptir. Muaz bin Cebel radıyallahu anhudan dedi ki bir seferde yani bir yolculukta Peygamber aleyhisselatü vesselam ile beraberdim. Yürümekteyken Resulü Ekrem'e yakın bulundum. Bunun üzerine Resulü Ekrem dilini tuttu ve kendi, selam, kendi selametin için şuna sahip oluyordu. Dedim ki ey Allah'ın Resulü biz konuşmalarımızdan dolayı hesaba çekilecek miyiz? Allah Resulü Annen hasretine yansın ey Muaz. İnsanları yüz üstü cehenneme sürükleyen dilden başka bir şey midir? İnsanı cehennem yüz üstü cehenneme sürükleyen dilden başka bir şey midir? Veya ondan başka bir şey olduğunu mu zannediyorsun? Diğer bir e yolda, diğer tarikte böyle geliyor. Allah'a şöyle vesselam diğer hadiste şöyle diyor. Allah her kimi İki, çenez, iki çenesi arasındakinin şerri ve iki bacağı arasındakinin şerrinden korursa şüphesiz o kimse cennete girer. Bakın cennete girmeyi iki şeye bağlamış. Dil ve ferç. İkisinin korunması takdirde hem Allah'u Allah azze ve celle hem de Allah Resulü aleyhissalatü vesselam cenneti garanti etmiştir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdan Abdullah ibni Amr radıyallahu anhudan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Mümin çekiştiren, lanetleyen, kaba ve ağızı bozuk değildir. Bakın kardeşler. Allah Azze ve Celle Ali İmran Suresinde şöyle buyuruyor. O in ta tefavvan galiğe kalbilen faddu min havlik. Fa'fu anhum. Eğer sen katı ve kaba kalpli birisi olsaydın etrafından dağılıp giderlerdi. Muhattak peygamber. Kaba ve katı kalbi olan birisi olsaydın etrafından dağılıp giderlerdi. Kendisi de bu, bu ayete muhatap olan peygamber şöyle diyor. Mümin katı ve ağzı bozuk olmaz. Yani e, sabaha kadar ayakları şinceye kadar namaz kılan peygamber gelmiş ve geçmiş günahların hepsi mahvet olunmuş bir peygamberin aldığı ihtarlara bakın. Aldığı uyarılara bakın veya bu konudaki tahzirlere bakın hepsi gerçekten şu günümüzde uygulayamadığımız şu günümüzde bize çok basit gelen mevzular katı olmak kabı olmak yani artık filmlerde dahi öyle yaygınlaşmış ki lanet olsun kelimesi yani her zaman lanet olsun yok şuna lanet olsun buna lanet olsun Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam lanet olsun kelimesinin sonucunda lanet ettiğin şeyin sana bir daha hayır getirmeyeceğini söylemiş. O dönemde o kadar kötüleniyor ki, ki yani öyle kötü ki Allah o azze tahzir etmiş. Sakın. Katı, kaba kalpli olma. Etrafından dağılıp giderler. Güzel sözlü ol ki insanları çekesin. Bu da neye delildir kardeşler? Davette güzel sözlü olmanın insanı kendisine çekmesi. İnsanı kendisine çeker ve davet ettiğin şeyi daha güzel anlamasını sağlar. <gülüyor> Bu konuda söylenmesi gereken söz bir Müslümanın son söylenmesi gereken son söylenmesi gereken söz bir Müslümanın ilme bir davetçinin diyelim. Çünkü e, muhatap olduğumuz toplum bizi ister istemez bir davetçi kılıyor. Gerek ilimli bir davetçi, gerek bilgiyle amel eden veya bildiğini anlatan bir davetçi olsun. İlmen ve ahlaken kesinlikle terakki etmesi gerekir. Bunu insanların rızasını veya insanların katında ne güzel konuşuyor veya ne kadar ahlaklı birisi denmesi için değil tam tersine Allah-u Azze ve rızasını kazanmak için yapılması gerekiyor. Ve her kim Allah Azze ve Celle'nin rızasını kazanırsa, kendisinin de buyurduğu, kendisinin de Allah Azze ve Celle'nin de söylediği gibi ben bir kulumu seversem gök ehline söylerim. Yani meleklere söylerim. Onlar da Rabbim bu kulu sevdi, siz de sevin derler. Yani ne anlaşılıyor? Allah Azze ve Celle'nin sevdiği bir kimseyi melekler de sever. Meleklerin sevdiği bir kimseyi yer ahalisi sever yani buradan bu anlaşılabilir Allah katındaki değerimizi nasıl ölçeceğimiz Allah katındaki değerimizi nasıl anlamamız gerektiği Kur'an ve sünneti açık her kim Allah katındaki makamını e, bilmek isterse Allah azze ve celle'nin kendi yanındaki yerine baksın kendi yanındaki makamına baksın bir bakalım Allah'u azze ve celle'ye ne kadar değer veriyoruz e, buyurduğu emirlerde ona ne kadar itaat ediyoruz bunları göz önünde bulundurduğumuz sürece hem onun kendi, yanı, kendi yanımızdaki yerini belirleriz hem de kendimizin onun yanındaki yerini belirleriz. Bir düşünün, herkes bir düşünsün. Ve sonunda Allah'ın izniyle Allah katındaki makamını ortaya koyacaktır herkes kendisi. Ve herkes de bunun için o makamı yükseltmek için amel etmesi gerekir. Bunun en başkısı 45 dakikalık geçen sürede de anlattığımız gibi güzel ahlak kardeşler. Güzel ahlak olmazsa yaptığımız davetin hiçbir anlamı olmaz. Allahü Azze ve Celle ilk önce beni sonra bütün kardeşleri bu güzel ahlakı kendisinde bulunduran ve bu güzel ahlaki değerlerle kendisini nimetlendiren kimselerden öylesin. Dinlediğiniz için Allah razı olsun. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent ve estağfiruka ve etubu ileykü. Çok güzel. Yapacaktım da Niye gireyim ya? Yok yapacaktım ama. Bakın soldat çok güzel birinde.